الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يدل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله رب شرح صدري ويسر لأمري وحلل عبتة من لسانه يفقه قبلي Allahummu allimna ma yenfa'una wemfa'na ya Sünnesinde, i Sünnesinde Ehli Sünnet'in esaslarına dair aldığı notlar esaslardan 11.'sine varmıştık. Allah'ın inayetiyle bu hafta inşallah 3 tane 2 tanesini daha işleyeceğiz. Onlardan bir tanesi 11. madde olarak getirdiği vel imanü bi'rüyeti'l <gülüyor> yevmi'l kıyamah yarabnallahu azza ve cel bi'ağünü rûsuhüb müminlerin kıyamet günü Allah subhanahu ve taala'yı başlarındaki gözleri ile göreceklerine iman etmek. Şimdi burada şöyle söyleyebilirdi şey. İşte müminlerin Allah'ı görecekleri diyebilirdi. Niye böyle demedi de başlarındaki gözleri ile görecekleri? Çünkü burada muhtezil eden bir grup dediler ki e, Allah görünecek ancak gözlerle değil kalp gözüyle dediler. Yani o bidata işaret ederekten e, ehli Sünnet'in inancının bu meselede insanların e, başlarındaki gözleriyle birlikte Rablerini göreceğidir. Wahyu hasi buhum bile hacip hiçbir örtü olmadan hiçbir engel olmadan Allah onları hesaba çekecektir. Vela tercüme, tercüman olmadan da Allah onları hesaba çekecektir. Çünkü Allah konuşur, Allah işitir, Allah bilir. Esma sıfat tevhidi ile alakalı meseleler var burada. Biz zaten geçen haftaki derste neyi anlattık? Dedik ki esma sıfat tevhidinin ehl-i sünnetin yanındaki önemi, ehl-i sünnetin bu meselede getirdiği temel kaideler ve onların sözlerini naklettik. Şimdi bu meselenin yani Allah'ın kıyamette görülmesi meselesiyle alakalı Bukhara ve Müslim'de birçok hadisi var. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayın 14'ünde ay, ayı görmekten sıkıntı çeker misiniz? Niye ayın 14. diyor? Ayın 14'ü ayın en parlak olduğu, en açık olduğu vakit. Yani nasıl öyle bir günde diyor ayı görmekten sıkıntı duymuyorsanız aynı şekilde Rabbiniz de bu şekilde göreceksiniz diyor. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminlere sahabe. Ee, bu noktaya muhalefet eden tabi fırkalar çıkmış. İmam Eşari onun bir kitabı var. <gülüyor> El makalatul islamiyin ve ihtilafil musalliyin ee, İslamilerin sözleri ve namaz kılanların ihtilafları diye gerek mürcenin kısımları gerek haricilerin gerek muhtezilenin kısımları yani bidat taifelerin bidatları ve görüşleri topladığı bir kitabı var. Orada İmam Eşari Allah'ına rahmet etsin. Diyor ki Allah'ın görülmesi hakkındaki görüşleri mutezilenin hepsi Allah'ın gözlerle görülemeyeceğini icma etmişler. Yani mutezile Allah'ın görülmesini ne yapmışlar? İnkar etmişler. Ancak kalplerle görülecekleri noktasında ihtilafa düşmüşlerdir. Mutezilenin arasındaki ihtilaf da Allah'ın kalple görülme noktasındadır. Ehl-i sünnetle mutezile arasındaki ihtilaf Allah'ın gözlerle görülmesi noktasındadır ki ehl-i sünnet buna iman etmiştir. Ee, buna ancak mutezili bidatçılar e, itirazda bulunmuşlar devam ediyor İmam Eşari Ebu Huzeyl ve mutezilenin çoğu dediler ki Rabbimizi kalplerimizle görebiliriz bunlar mutezilenin imamları Heşam el-Effuti ve Ubbad İbni Süleyman buna itiraz ettiler onlar da mutezilenin içinden onlar tamamıyla görülmeyi nefettiler tamamıyla dediler ki Allah ahirette görülmez İşte bu onların bidatıydı Aynı şekilde bu bidattan yani bu meselede ehli i Sünnet'e muhalefet eden e, grupları sayarken İbn-i Hazm'da El Fısal Fil Millel diye bir kitabı var. O da fırkaları anlatıyor. Orada diyor ki i̇bn Hazm Rahimahullah, Mu'tezile ve Cehbi i̇bn Safvan Allah'ın ahirette görülmeyeceği görüşüne gittiler. Yani hem e, Mu'tezile hem Cehbi i̇bn Safvan o da Cehmiye'nin başı olan adam. Bunlar Allah'ın ahirette görülmeyeceğini söylemişler. Mücahit ve başkalarından buna benzer sözler rivayet ettik diyor. i̇bn Hazm'ın burada böyle bir sözü var. Onlar bu noktada mazurdurlar çünkü onlara bu haber ulaşmamıştı. Biliyorsunuz bu mesele neyle sabit? Bu mesele hadislerle sabit. Yani bu mesele iman edebilmesi için bir adamın önce hadisin ona ulaşması lazım. İslam'ın ilk dönemlerinde de sahabe farklı farklı bölgelerde olmaları hasabıyla ne yapamıyorlardı? Her hadise ulaşamıyorlardı. Örnek mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, davetin ilk yaptığı yıllarda e, sahabe namazdayken onlara selam veriyordu, selam alıyordu. Onlar namazdayken. İbn Mesud radıyallahu anhu Habeşistan'a hicret etti. İbn Mesud diyorum ha, sahaben-i en âlimi. İbn Mesud radıyallahu anhu Habeşistan'a hicret etti. Geri döndü Resulullah namazdaydı o sırada. Aleyhissalatu vesselam. Selamü aleyküm ya Resulullah dedi. Peygamber sasa cevap vermedi i̇bn Mesud da dedi ki herhalde peygamber bana kızdı, darıldı veya ben bir yanlış yaptım. Baya üzüldü yani niye peygamber benim selamımı almıyor diye. Sonra namazını bitince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki İbn-i Mesud yani benim yaptığım sana değil Allah ne yaptı bundan bizi nehyetti. Çünkü ayet indi Allah bunu yasakladı. Namazda bir iştigal vardır, namazda bir sizin için meşgaliyet vardır. O yüzden Allah'la o anda Allah'a zikirle meşgul olduğunuz için başka şeylerle uğraşmayın dedi. O zaman İbn-i Mesud anladı ki bu Nas inmiş ve Nas ona ulaştı ve bunu inkar etmedi İbn-i Mesud. Kabullendi, iman etti. O yüzden mücahide de bu haber ne yapmamış? Ulaşmamış diyor i̇bn Hazım. O yüzden mazurdur diyor. Mazurdur demesinden de şu çıkıyor. Bu habere ulaşmasına rağmen kabul etmeyenlerin hiçbiri mazur değildir. Çünkü onlara bu haber ulaşmamıştı. Mücessime ise mücessime kim? Allah'ı mahlukata benzeten kafirler da kafir olduklarını icma var. Mücessime ise Allah'ın dünya ve ahirette görülebileceği görüşünü savunmuşturlar. Dünya ve ahiret dediler. Dünya ve ahirette mücessime görüleceğini söylüyor. Ehli sünnetin cumhuru, mürciye ve mutezileden Dırar İbni Safvan. Mutezileden Dırar İbni Safvan. Bu da mutezilenin imamlarından bir tanesi, bir fırkası. Dırariler diyor alimler kitaplarında bunlardan bahsederken. Allah'ın ahirette görüleceğine ve aslen dünyada görülemeyeceği görüşüne gittiler. Yani ehli sünnetin görüşü neymiş bu rüya meselesinde? Allah'ın görülmesi meselesinde. Allah ahirette görülecek, dünyada görülemez. O yüzden Musa Aleyhisselam Allah'ı görmek istediğinde ne yaptı? Dağ eridi, güç yetiremedi dağ. Musa Aleyhisselam da bayıldı düştü, bir daha talep etmedi Allah'ı görmeyi. Yani Allah dünyada ne yapılmaz? Görülmez. ehli sünnetin gittiği görüş budur. Yalnız Allah rüyada insana seslenebilir diye ehli sünnet bu görüşü kabul etmişler. Yani ona bazı mesajlar, Allah subhanahu teala haberler verebilir. ehli sünnetin ekserisi bunu kabul etmiş. Seleften çok nakil var. Rüyasında Allah'ın hitap ettiği konuştu. Tabi rüyalarla amel edilmez. O manada söylemiyorum. Rüya vahyin bir çeşitlidir. Resulullah öyle diyor. Ama orada tutup bir haram helal, helal, haram olmaz. Çünkü birçok e, sofiyi Böyle kandırmıştır şeytan. Rüyada gelip ben Allah'ım demişti O yüzden İbn-i Teymiye Feteva'da bir nakil yapıyor. Abdülkadir Geylaniye bir gün rüyasında bir tane şeytan diyor ki ona sesleniyor. Ya Abdülkadir ben senin Rabbinim diyor. Başkalarına haram kıldığımı helal, başkalarına haram kıldığımı sana helal kıldım diyor. Abdülkadir de ona diyor ki defol pis şeytan senin şerrinden Allah'a sığınarak. Sonra simsiyah bileki oluyor o hani ona hitap eden o nur, ışık bir anda böyle simsiyah bir leke oluyor. Sonra talebeleri soruyor, nasıl anladın ya Abdülkadir Rabbin olmadığını? Bir diyor, ben Rabbinim dedi, Allah'ım demedi. Şeytan bunu diyemez. iki diyor, Muhammed'in şeriatı kıyamete kadar nesk olunmaz diyor. Buradan bildim ki diyor, o şeytandır. Bana batılı vahy ediyor. O yüzden birçok tasavvufçu ehli başı olan işte Muhittin i̇bn Arabi, Allahcı Mansur, bu gibi zındıklar şeytanın böyle rüyalarda gelip kendilerine vahyet meselesi Sonuç itibariyle ehl var cemaat vel Allah subhanahu teala'nın dünyada görülemeyeceğine, ahirette ise Allah subhanahu teala'nın görülebileceğine icma etmişler. Cumhur bu görüşe gitmiş. İşte bu noktada e, Dırar ibn Safvan ismi aklınızda kalsın. Birazdan inşallah bir meseleyle alakalı. Onu zikredeceğim Allah nasip ederse. Dırariller deniyor. Bu da mutezilenin bir fırkası. Bu da görüleceğini iddia etmiş. Yani Mufezile'ye bu noktada muhalefeti var. Şu çıkıyor ortaya. Yani her fırka aynı böyle motomot şeyde değil yani. Aynı itikatta, aynı görüşte değil. Ee, peki, şimdi tamam Ehl-i Sünnet'in akidesi bu. Ehl-i Sünnet ve Cema Allah'ın ahirette görüleceğine iman ettiler de. Peki bunu inkar eden Mufezile, Cehmiye, Ehl-i Sünnet bunlara ne demişler? Isfırani'nin El Farku Beynel Fırak diye bir kitabı var. Fırkalar arasındaki fark diye. O da bu meseleleri anlatıyor. Tafsili bir şekilde. Dırar İbni Safvan'dan bahsediyor, bahsediyor. Özür dilerim. Başka bir ile imamdan. Onun işte bu görüşlerini zikrettikten sonra başka bu ruye dışında yani Allah'ın görülmesi dışında başka bidatlarından bahsediyor. Sonra da diyor ki o adam şöyle bir bidat ortaya yaptı, kader meselesiyle alakalı bir görüş ortaya atmış. Demiş ki bunu kabul etmeyen kafirdir, ona kafir demeyen kafirdir, kafir demeyen kafirdir, iler ebed sonsuza kadar kafirdir demiş diyor. Sonra Isfırani adam bu sözlerini naklettikten sonra diyor ki Ehl-i Sünnet bu, bu, bu adam ve etbağının kafir olduğuna icma ettiler diyor. Ve ehli Sünnet de şu noktada diyor ittifak halindedir bu sapıkla diyor. Bu kafire kafir demeyen kafirdir, şeksiz, süphesiz diyor. Niye bunu naklettim şimdi? Bugün, günümüzde kendini tevhide nispet eden, taahhütü inkar ettiğini söyleyen, tevhidi cemaat diye piyasada gezen, insanlara tevhid anlatan, birçokları aslında küfre çağırıyorlar. Aynı adamlar neyi iddia ediyorlar? Kendilerine taahhütü inkar ettiğini iddia eden adamlar, Allah'ın görünmeyeceğini, birazdan inşallah gelecek kabir azabının olmadığını, bunların her biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haberleridir. Bunlar sahih haberlerdir. Hiç kimse bunlar işte tevatür derecesine ulaşmadığı için biz kabul etmiyoruz. O yüzden kafir olmayız diye saçma sapan görüşlere, saçma sapan tebirlere gitmesin. Kur'an ayeti Kur'an nedir bize? Hüccettir. Peki her ayet kaç sahabenin şahitliğinde yazıldı? İki. Eğer sadece tevatür haberi kabul edecekse bir insan haşa Kur'an'a haşa haşa şüphe getirmesi lazım. Ahad haber, hüccettir. Akide de hüccettir. Biz bunlara iman ederiz. Kaldı ki, kabir azabı gibi, İsa Mesih'in nuzulu gibi meseleler değil bu ümmetin icması, Yahudi Hristiyanların icmasıyla sabittir. Yahudi Hristiyanlar da buna iman ederler. O yüzden bunları inkar eden bu adamlar da kafirdirler. Selef bu gibi insanların hepsine kafir demişler. Yani adam hiçbir şey Allah'a arttık koşmasa, kafirlere kafir de dese, Allah'ın ahirette görüleceğini inkar eden herkes de bununla beraber kafedir. Evet. Berbahari devam ediyor. 12. esas, 12. asıl. Vel imanü bil mizan. Mizana iman etmek kıyamet günü kurulacak mizana iman etme. Yuzinu fihi'l hayr ve Şer ve hayır burada tartılacak. Lehu kefeten ve lehu lisan. İki tane keffesi olacak, iki tane dili olacak o mizanı. Konuşacak yani keffeler. Bununla ilgili Kur'an'da birçok ayet var. Mesela Allah subhanahu teala diyor, kıyamet günü doğru teraziler kurarız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Hardal tanesi kadar olsa bile yapılanı ortaya koyarız. Hesap gören olarak biz yeteriz diyor mesela Allah subhanahu teala. Ayet numarası Enbiya 48. Arap 8 ve 9. ayetler. Araf suresi 101'den 104. ayete kadar Allah buralarda gene mizanın kurulacağını, yani iyiliklerin ve kötülüklerin tartılacağını, insanın bunlardan dolayı hesaba çekileceğini. Aynı şekilde Kariya suresi 6. ayetten 11. ayete kadar da Allah bunu zikrediyor. Kef suresi 105. ayette gene biz diyor ne yapacağız? Kıyamet günü biz onlara... Bunlar Rabbinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden işleri boşa gitmiştir. Kıyamet günü biz onlara değer vermeyeceğiz. Onlara adalet terazileri kurmayacağız. Allah subhanahu teala haber veriyor. Yani terazilerin kurulacağından, terazilerin olacağından vesaire. Yani buna dair Kur'an'da birçok nas var. Gene bu meseleyi inkar eden adam da kafir olur. Ehli sünnetin, selefin icmasıyla beraber. Çünkü bu mesele de haktır, hakikattir. Türkiye'de şöyle bir gariplik var. Böyle özellikle diyanet çevresinin fitneleri bunlar meaci ile akımların zaten ortaya attı. İşte bu tevhidi cemaatlerde de e, tevhidi geçinen demokrasi küfür sayan ondan sonra Bukhar-ı Müslim'de 300 tane uydurma hadis vardır diyen sapıklar var kafirler var. E, onların attığı şüpheler zaten mizanı da inkar ediyorlar. Çünkü bunların hepsi neyle sabit? İşte bu iki dilinin olması iki kefesinin olması. Sünnetlerle sabit olunca ne yapıyorlar bunları? İnkar etme yoluna gidiyorlar. Dediğimiz gibi bunların hepsi Bidat taifelerin bunların hepsi e, aşırı giden, nerede aşırı giden? Peygamberi, Peygamber risaleti noktasında aşırı giderek peygamberi yalanlayan insanlardır. Bir insan nasıl ki Kur'an'ın bir ayetini yalanlarsa nasıl kafir oluyorsa, hadislerden, sahihliğinde ümmetin icma ettiği hadislerden bir tanesi de inkar eden adam nedir? Kafirdir. Tabii ki zayıf hadisler var, tabi ki hasen hadisler var. Tabii ki işte sahih derecesine ulaşmayan belki mevzu olan hadisler var. Bunları kastetmiyoruz. Ama sahih olan ümmetin sahihtir diye icma ettiği, hepsinin ilim ehlinin bütün ilim ehlinin kitabında naklettiği hakikatleri inkar eden insanlar bunlar ilmi reddeden, hevasına tabi olan kafirlerdir. Biz bunlardan beriyiz. Allah dünya ve ahirette beri Ehli sünnetin esaslarından 13.'sü vel bir bi adabil kabr kabir azabına iman ederler. Ve münker ve nekir o kabirde sorgu ve suale çekecek münker ve nekire iman ederler. Vel iman bi havdi Resulullah sallallahu sellem. Peygamberin havzuna iman ederler. Ve likulli illa Salih aleyhisselam fe inna havdahu naqatihi. Her peygamberin de havzu vardır. Ehl-i sünnet buna iman eder. Sadece Salih aleyhisselam hariç onun dişi bir devesi var. Onun havzından o deve içiyor. Hani Allah'ın kayanın içinden yarıp çıkardığı birkaç hayvan var helak olmayacak. Onlardan bir tanesi de budur. O da salih peygamberin da içeceği için onun havuzu yok. Ama diğer bütün peygamberlerin ümmetlerinin içeceği havuzu olduğuna ehl sünnet iman ederler. Şimdi burada iki mesele var. Kabir azabı ve havuz meselesi var. Önce kabir azabına bakacağız inşallah. Me'aricil kabul adlı eserin yazarı Hafız el-Hakemi Ahmet İbni el-Hakemi. Yaşasaydı, uzun yaşasaydı dönemin İbni olacaklar olacaktı diyorlar. Bundan 150-200 sene önce yaşamış. Yıl önce yaşamış. Kendisi diyor ki kabir azabının subutu sünnet ile sabittir. Yani bu sünnetle sabitlenmiştir. Bu noktada sadece sünnetinin asları vardır. Bu konudaki hadisler mütevatir derecesindedir. Mütevatir derecesindedir diyor. Me'arecil kabul adlı eserinde. İbni Hazm'da az önce bahsettiğim kitabında El Fasıl adlı kitabında diyor ki, Mu'tezilerin Şeyhlerinden olan Dırar İbni Amru El Gatafani ve karşılaştığımız hariciler kabir azabını inkar etmektedirler. Kim inkar etmiş Bidat tayfalarından? Hariciler ve Mu'teziler. Ehli i Sünnet, Beşir İbni Mutamer, Cebdai ve diğer Mu'tezilerler ise bunun ispatına gittiler. Ama gene mutezileden bir grup ne yapmışlar? Bunu ispat etmişler. Resulullah Sellem'den gelen rivayetten, sıhhatinden dolayı biz de bunu söylüyoruz diyor İbni Hazım. rahimehullah Gene kabir azabı da az önce belirttiğim ruhiye meselesi gibi, Allah'ın görülmesi meselesi gibi kat'i kesin meselelerdendir. Sünnette çok açık ve net bir şekilde gelen haberler bunların var olduğu noktasındadır. Bu noktada mesela birçok hadis var. Yani genel olarak hadislerin kaynaklarını zikretmekle yetinirsek, işte Bukhari'de geçen bir hadis var. Müslim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabından Allah'a sığınıyor. Bir kabrin yanından geçiyor. Şu iki tanesi diyor azap dedi diyor. Çünkü onların azabı diyor. İşte büyük bir şeyden değildir, ufak bir şeyden biri laf taşımış. Biri işte e, tuvaletine, bevline dikkat etmemiş mesela. Onun haricinde bir de şöyle bir ayet var. Mümin Gafir suresinde. İbn-i Hazrın zaten bu nakli yaptıktan sonra bu kabir e, azabı meselesini biraz tahsilatlandırıyor. Şimdi burada Mu'tezile'nin bazı getirdiği şüpheler var. Onlar da şunlar. Ya diyorlar ki mesela adam biri boğulmuş ölmüş. Adam biri yanmış. Hani kabre defnedilmeyen adamlar var. Öyle değil mi? E bunlar nasıl kabir azabı görecekler falan gibi böyle mantıksal akılcı olduklarından dolayı şeyler getiriyorlar. sünne de İbn Hazm orada açıklamasını izahını yapıyor. Ehlisünne zaten diyor kabir azabının cesede yapıldığını söylememişler diyor. Ve ruhun Kabirdeki cesette olduğunda diyor bidatçılardan başka söylememiştir diyor. Ehl-i sünnetin böyle bir görüşü yoktu. Kabir azabı ruhadır. Kabir azabı ruhadır. Sadece ruha yapılır. Orada şu meseleyi de anlatıyor. Peygamberin bedi rehnenin seslenmesi meselesi. Peygamber orada diyor ruhlara seslendi diyor. Yoksa cesetlere seslenmedi. Çünkü cesetlerde zaten ruh yoktu, ölmüşlerdi diyor. O Ölülerin işitmesi ise diyor şu şu hadislerden dolayı zaten sabittir daha önce de zikrettiğimiz gibi. Yani sonuç itibariyle ehli sünnet böyle akılcı gelen mutezilelere şöyle cevaplar vermişler. Demişler ki kabir azabı neye yapılır? Ruha yapılır cesede değil o yüzden adam boğulsa da adam yansa da adamın ruhu kabir azabını görür. Şimdi onlar akılla geldikleri için şimdi akıl var akıl var. Akıla kalırsan elli bin tane cevap üretir akıl mesela insana. E ben de onlara derim ki e rüya görüyorsun, rüyada işte geziyorsun, meziyorsun, kabus görüyorsun, bir uyanıyorsun böyle terlemişsin, daralmışsın sanki böyle uyanmışsın. Mesela rüyada koşmuşsun, uyanmışsın bir anda böyle göğüs kafesinin iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor sanki koşuyormuşsun gibi. Halbuki cesedin yerinde duruyordu yani o zaman rüya da hakikat değil onların anlayışına göre ki böyle bir görüş de nedir? Değil İslam'ı anlayan, azıcık aklı olan insanın reddedeceği şeyler değillerdir. O yüzden nasıl rüya, ruha yapılıyorsa, ruh işte böyle kalbi böyle göğsü atıp atıp duruyorsa, aynı şeyleri hissediyorsa, her ruhta neyi hissedecektir? Kabir azabını hissedecektir. Ve bununla alakalı Gafir suresinde az önce konuşmamda bahsettiğim ayet şu. Firavun ve adamları gece gündüz ateşe sunulurlar. Kıyamet günde denilir ki azabın en şiddetlisine onları sokun. İbni Hazım diyor işte bu ayet kabir azabının Allah'ın kitabından delilidir diyor çok açık bir şekilde. Bunu inkar edenler de nedir? Kafirlerdir ki bugün gene maalesef ve maalesef kendini tevekküf zanneden, demokrasiyi reddeden, taahhütları reddediyoruz diyen adamlar kabir azabında inkar ediyorlar. Onlar istedikleri kadar demokrasi küfürdür desinler, kendileri kafirler. Buna benzer gene Allah'ın kitabında İbrahim suresi 27. ayet var. Allah diyor ki: "Yufebbitullahulledine amenu bilqavlit-sabit bilqavlit-sabit fi'lhayati'd-dünya fi'l-âhiret." Allah İman edenleri dünya hayat, dünyada ve ahirette bu kelime üzere sebat ettirecektir. Bu ayetin tefsirinde İmam Ahmet müsnedinde e, ve Tirmizi ve başkaları müsnetlerinde sünenlerinde hadisler rivayet ediyorlar. Hadisler çok uzun. Ben özet anlatayım, geçeyim inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişi öleceği vakit e, şeytanın akrabaları kılığında yanına gelip işte mut Yahudiyen, mut Nasraniyen işte Yahudi öl, Hristiyan öl diye kişiye telkin edeceğini o sırada Allah'ın kul ise ona bir melek göndererek o şeytandır. Sakın ona aldanma inanma imanlı çalmıyor diye Allah'ın onu o sözde sebat ettireceğini bize haber veriyor. O yüzden ayette ne demişti? Allah dünyada ve ahirette onları ne yapacaktır? Sebat ettirecektir. Yani kabirde de sualler vardır. Kabirde de imtihanlar vardır. Dünya kısmı hem ölüm anı hem de kabir vakti diye alimler bu ayeti böyle zaten hadislerle beraber tefsir etmişler. Ulema böyle anlamışlar. Selefimiz böyle anlamış. Geçmiş salihler. Biz de ondan inandığı gibi inanıyoruz. Ee, yani Allah subhanehu ve teala ne yapacaktır? O dünyada sebat ettireceği insanları kabirde. Münker ile nekirden bahsetti ya kabirde sorgu soracak melekler. Bunlar ne yapacaklar? İnsana gelip e, soracaklar. Rabbin kim? Nebin kim diye. Tabi bizim yani toplumun cahilleri eklemişler. ne diye böyle saçmalıklar. Ama malumdur yani cahiliye toplumu, müşrik toplumu öyle şeyler ekler. İşte bunların bu eklentilerini gören bazı ahmak, gerizekalı kafirler de pireye kızıp deveye yakan adamlar. Ya işte bunlar bak mezhebi bile katmışlar. Yok kabir azabı, yok sorgu sual, yok mümkün nekir. Yani ifrat, tefrit her meselede olduğu gibi bu meselede vardır. Biz bu mesele iman ediyoruz. Onların eklediği eklentiler olmadan, bunların inkarı olmadan sahih hadislerde valid olduğu şekilde. Yani kabir azabı meselesi de böyledir. Havuz meselesi, havuz meselesi kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in havuzu olacak ve müminler oradan içecekler. Oradan içen kıyamete kadar bir daha susamayacak. Böyle bir su, böyle bir güzel su. Tabi burada şimdi gene bu hadisler Bukhar, Müslim'de işte sahih kaynaklarının hepsinde mevcut. Ehli sünnet kabul etmiş, inkar edenler gene tekfir etmişler de. Burada şöyle bir nokta var. Şia ee, bu hadisleri delil alıyorlar. Kendi itikatlarına şöyle delil alıyorlar. Şimdi o havuz e, hadisinde bir grup insanlar geliyor peygamberin havuzunun başına. Diyor ki orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar benim ümmetimdir. Melekler onları kovalıyorlar. Melekler de diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar senden sonra öyle işler yaptılar ki onlar senin ümmetin değildir diyorlar. Çünkü ne alaka? Şimdi şeytan yani nasıl vahiy ediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının hepsini tekfir ediyorlar ya on kişi hariç. Diyorlar ki orada meleklerin kovdukları adamlar bu işte Ebu Bekir, Ömer işte Osman diğerleri var ya işte Ali radıyallahu anh safında olmayan Ayşe, Haşa, Hafsa onlardır diyorlar. Yani o yüzden diyorlar bu hadis sizin hadis diye getirdiğiniz bu hadis diyorlar. Zaten bu Karmüslümü kabul etmiyorlar. Kendi batıl itikatlarına delil getiriyorlar. O yüzden i̇bn Teymiyye Allah rahmet etsin. Hiçbir kafir yoktur ki diyor küfrüne delil getirmesin. Bu çok doğru bir sözdür. Bu bir hakikattir. Allah dilediğini, hakka dilediğini batıla ulaştırır. Allah dilediğini yapar. Allah yaptığından sorulmaz bir sorulur. Sonuç itibariyle bu havuzda o geri döndürülen adamlar kimlerdir? Bugün kendini peygamberle nispet eden, her türlü şirki yapan veya kendisi Müslüman olan, tevhid ehli olan, yalnız bidatlara sapan, işte bazı meselelerde isim sıfattır, başka meseleler öyle insanlar olabilir. Kimler olduğunu Allah bilir ama Şia'nın bu batıl inancı tabii ki Kabul edilir bir inanç değil. Evet. Ee, Hafız meselesinden bahsetmişti burada. Ne dedi? Bütün peygamberlerinde hafzı var. Bunlar da sahih hadislerde sabittir. Bunların hepsine de biz iman ediyoruz. Az önce zikrettiğimiz gibi. Salih aleyhisselam meselesi de bu istisna bir mesele. Çünkü Salih Aleyhisselam bahsettiğimiz o devesi vardı. O da onunla cennete girecekti inşallah. Ee, birkaç hayvan var. Bunlardan bir tanesi peygamberimizin devesi. Tabi rivayetler var bu mesleğine alakalı. O ashab-ı keyfin işte köpeği. Buna benzer meseleler yani. Bunlarda ne yapmış? Ehli sünnet iman etmiş. Kabullenmişler. Şimdi burada şefaat meselesi var. Ona da girelim. İnşallah biraz uzayacak ama. 14. asıl Ehli sünnet vel cemaatin kabul ettiği İman etti ve imanı bishefaatı Rasulullah ﷺ. Peygamberin şefatine iman ederler. Lid, lil mudnabin laqati'in yemal kıyamet. Günah işleyen, hata edenlere kıyamet günü şefaat edeceğini iman ederler. Ve ale sı, sırat üzerinde ve yufri cihum mincifü cehennem, cehennemin ortasından çıkaracaklarına şefaat edeceklerine. Wa min nebiyin illa valehu şefa. Hiçbir nebi yoktur ki onun şefatı vardır. Vakıfları kesiddeyikun, sadıklar aynı şekilde. ve Vashuha'da şehitlerin gene şefatı vardır ve salihun, salih insanların şefatleri vardır. Walillah ibadeder ki tafat daleketi un yeşe. Bundan sonra da Allah dilediği mümine şefaat hakkı verir. Kimi kime fazilet kıldıysa kildiysa. Walfuru cümine ateşten çıkaracağı bazı şefatli insanlar vardır. Badema ihtilak o vasarufa hemen kömür gibi olmuş. Kömür halini almış bazı insanların hayat planına daldıktan sonra çıkacaklarına iman ederler. Şimdi burada aslında Ehl-i Sünnet'in kabul ettiği beş çeşit şefaat var. Bir de altıncı şefaat var. Burada da ehtilaf var. Onu da inşallah Allah nasip ederse zikredeceğiz. Beş tane bu asıl ilk başta baş, bahsettiği peygamberin şefaatidir. Buna şefaatul kubra diyor alimler. Büyük şefaat diyorlar. Bunlar işte Bukhari ve Müslümin rivayet ettiği hadislerde sabit. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü o arasat meydanında insanların ve cinlerin toplandığı gün o meydanda ee, insanlar uzun bir bekleyişte duracaklar. Yani daha hesaba çekilmemişler. Hesabı bekliyorlar. Allah subhanahu aleyhi gelecek hesaba çekecek onları. Allah'ı bekliyor insanlar yani. İşte bu noktada rivayetler var. Ben yanlış hatırlamıyorsam 70 bin sene sahih insan insanoğlu bekleyecek cinler bekleyecek orada o beklemek biliyorsunuz yani bir elektrik faturasında bekliyorsun sinir oluyorsun akşama kadar düşün 71 sene insanlar ve cinler hepsi toplanmışlar bekliyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimilerinin diyor, ayak topuklarına kadar işte gözyaşı kan olacak akacak kiminin işte dizlerine kadar kiminin kemerine kadar kiminin kulak memelerine kadar artık adamın amelinin kötülüğüne göre mertebesine, derecesine göre böyle sıkıntılara garip olacak. İşte burada bütün insanları, mümini, kafiri ateisti, müslümanı, işte Yahudisi, Hristiyanı hepsi peygamberlere gidecekler. Ve ilk gidecekleri peygamber Adem Aleyhisselam. Ona diyecekler ki Allah'a git, Allah dua et, Allah yani bizim için şefaat iste artık şu mevkiften bizi Allah kurtarsın ya yani. Hatta diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden gelen haberlerde belirtildiği gibi cehennemlikler yani cehenneme razıyız şuradan kurtulalım yani atılacaksak cehenneme atılalım diyecekler. Öyle yani sıkıntılı öyle meşakkatli bir bekleyiş. İşte birinci şefaat bu şefaat ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e has bütün peygamberlere gidiyorlar uzun bir şefaat hadisi. Geliyorlar orada ne diyorlar Adem'e sen Allah'ın iki eliyle yarattıysın diyorlar. Burada da el sıfatını kudret diye tevil eden tevilciler reddiye vardı. Eğer yani e, peygamber, peygamberi iki eliyle yarattı yani kudretiyle yarattı derse e, diğer insanlardan farklı olan tarafı ne? E, Allah herkesi kudretiyle yaratır. Çünkü o hadiste her peygamberin özelliğini zikrediyor insanlar. Geliyorlar işte İbrahim'e sen Allah'ın işte halilisin. Geliyorlar Musa'ya sen Allah'ın konuştuğusun. Geliyorlar İsa'ya işte sen... Allah'ın Meryem'e üflediği, işte, ruh, Cebrail aracılığıyla üflediği ruhusun attığı kelimesi vesaire vesaire Yani hep peygamberlerin vasıflarını sayıyorlar. Orada alem aleyhisselamın vasfını sayıyorlar. O da ne? Allah'ın onu iki eliyle yaratmasıdır. Daha sonra peygamber sallallahu aleyhi ve gelince diyor ki Ene Ona şey olan, muktedir olan yani ona haiz olan benim. Geliyor Allah'ın arşının altına, Allah'a secde ediyor. Allah subhanahu ve teala da ne yapıyor? Şefaat iste, şefaatin kabul edilecek. Ne istiyorsan istediğin verilecek. Allah ona başını kaldırmasını emrediyor peygamber sallallahu aleyhi ve şefaat ediyor. Hesap başlıyor. Bu birinci çeşidi. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ikinci şefaatin çeşidi Resulullah sallallahu aleyhi ümmetinden bir gruba cehenneme girecek ama girmemiş. Yani girecek bir gruba sırat üzerinde sırat kuruluyken bir takımlarına ne atmasıdır? Şefaat etmesidir. Onları oradan kurtarmasıdır. Yani onlar normalde cehenneme girecekler hesapları gereği ama peygamberin şefaatıyla beraber ne yapıyorlar? O şeyden kurtuluyorlar. İkinci bir çeşit şefaat cehenneme girmiş. Cehenneme girmiş. Ee, peygamber onlara şefaat ediyor veya başka Allah'ın şefaat hakkı verdiği insanlar. Bunlar da ne yapıyorlar? Oradan e, çıkıyorlar. Cehennemde belli bir müddet yandıktan sonra. Başka bir şefaat de e, sırat üzerinde yani sırattan geçerken pe peygamberlerin işte ümmetlerine yapacakları şefaattir. Dört olduğu yanlış hatırlamıyorsam. E, beşinci şefaat de beşinci şefaat de cennettekilerin. Tabii üç tane özür dilerim. Ya yani o sıratta e, yapılan şefaat ile cehennemin içerisinden çıkarılanların şefaati aynı tür şefaatten. E, dördüncü şefaat de cennetin kapısının açılması cennettekilerin cennete sokulması için gene peygambere geliyorlar Peygamber sallallahu diyor cennetin kapısını ilk ben açacağım diyor aynı şekilde cennettekilerin cennettekilerin derecelerini arttırmak için yapılacak bir çeşit şefaat var bu da beşincisi cennettekilerin derecesini arttırmak için Resulullah sallallahu bazılarına şefaat edecek cennette dereceleri artacak altıncı ve sonuncusu ise Ebu Talib Ebu Talib'e yapılacak şefaat yani bazı kafirlerin cehennemde azabın hafifletilmesi için yapılacak şefaat. Alimler burada ihtilaf etmişler. Demişler ki sadece Ebu Talib'e mi has yoksa başka kafirler de mi var buna kıyasen. Hani azabı hafifletilecek şefaatle. Ehl-i Sünnet'in cumhuru demişler ki bu şefaat Ebu Talib'e has. Başkasına böyle bir şey söz konusu değildir demişler. Allah en iyisini bilir. Gene bu meselede Ehl-i Sünnet'in bu inancına muhalefet eden kim? ile çıkmışlar. Akılcı oldukları için kendileri ve kullillahi şefaatü cemi'en. Ayette diyor ya Allah subhalla şefaatin tamamı Allah'a aittir. Bu ayetleri zahirine alan şeyler, diğer nasları cem etmeden hüküm çıkartan mutezileler dediler ki, kimsenin şefaati yoktur. Hatta kendilerine göre akılcı bazı deliller, şeyler getirdiler. Ama gene bu noktada bu inkarları da ne yaptı onları? Kafir yaptı. Çünkü ayetleri yalanlıyorlar. Hani bırakın sünnette var olan sahih haberleri. Ayetleri yalanlıyorlar. Allah ne diyordu? İlla limen Ancak kimden Allah razı olursa o şefaat edebilir diyor Allah ayetlerde. Birçok ayette. O yüzden bunu inkar edenler de nedir? Kafirlerdir. Bu hafta burada kalalım. Haftaya 15. maddeden Allah nasip ederse devam edeceğiz inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve var Ruhus'un sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إلي